Saray, Nuri Akman, Karaman'daki maden kazası nedeniyle açılışı yapılamayan bin odalı Aksaray'ın yaklaşık 1 milyar liraya mal olduğu belirtiliyor. Saraya harcanan paranın 935 bin maden işçisinin bir aylık ücretine veya 2 bin yaşam odasına tekabül ettiği hesaplanmış. Mimarlar odasının verdiği bu rakamları ne Cumhurbaşkanlığı ne de hükümet kanadı yalanladı. Cumhuriyet gazetesinden okuduğumuz bir başka haber vahametin büyüklüğünü Sayıştay raporuna dayandırarak verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı için özel olarak yaptırılan dev binanın kaba ve ince işleri için yüklenici firmaya devletin birim fiyatlarının %2000'lere varan fazla ödeme yapılmış. Tam ne kadar duyarlı bir Cumhurbaşkanımız var. 18 madenci boğulunca sarayın açılışını iptal etti diye kalp tellerimizi titretirken bu yüzde iki binlerle yere çakıldık. Ülkemizi bir hukuk sarayına çevirebilseydik, bu başarımızın nişanesi olarak altınlar, gümüşler, atlaslar, mermerlerle bezenmiş bir başkanlık sarayı inşa edilmesi bizi de gururlandırırdı elbet. Hem ihmale kurban giden emekçilerin ruhları da muazzez olurdu bundan. Hatta ölümlerimizden ders alındı, bizden sonraki işçi kardeşlerimiz kurtuldu sayemizde. Boşa gitmedi gençliğimizde doyamayışımız. Madenler, gemi ve bina inşaatlarında artık fıtrata pabuç bırakılmıyor. Aç gözler doydu, sorumlular cezalandırıldı. İşte şimdi şehit sayabiliriz kendimizi dediklerini bile hayal edebilirdik. Yine yeniden kaza oldu, saray kapılarını açamadı. Hep kapalı kalacak değil ya, infial yatışınca gecikmeli olarak açılır o dev kapılar. Milletin bir kesiminin o eşikten içeri girmesi yasaklansa da, fakat adı kaza, soyadı cinayet olan olayların sonu, kölelik düzeni içinde çalışan işletmelere izin verildiği müddetçe gelmeyecek ki. O işletmelerin eksikleri ticari sır kapsamında değerlendirilerek hiçbir zaman, teşhir edilmeyecek ki. İşçilerin emeğinden, yemeğinden çalmalara hop denmeyecek ki. Muktedirseniz, gücünüzü sergileyen muhteşem mekanlar istersiniz. Ancak görkemi önce gönüllerde tesis etmedikçe bin odanın ışığını aynı anda yaksanız, yine de karanlık saçar o saraylarınız. Bayram kutlamalarınızda Cumhuriyet'in Herkesi eşit ve adil biçimde kucaklayarak, kardeşlik hukukunu yücelterek tarihin en yüksek seviyelerinde bulunduğunu söylediğinizde, Allah Allah, aynı ülkeden mi bahsediyoruz der halkınızın bir kısmı. Yandaş ve muhalif medya birbirine tamamen zıt iki ayrı hikaye anlatıyor. Ülkenin yarısına altınlar yağdıran siyasi iklim, diğer yarısına cehennem azabı yaşatıyor. Birilerinin ak gördüğü manzara diğerlerine kara görünüyor. Kötümserlerin mi gözleri bozuk, iyimserlerin mi? Sorusuna hakem cevabı kim verecek? Taraflar hiç değilse renklerin grisinde buluşmadıkça o saraydan ne hayır gelir ne de tadı çıkartılabilir. Türkler kendi aralarında sulh ve sükonu sağlamadan Kürtlerle barışı asla kuramaz İki yıl aradan sonra yeniden şehit haberleriyle sarsılmamızla maden ve inşaat kazalarının ardı ardına gelmesi tesadüf değil. Dengemiz bozuk bizim. Kabullenmesi zor acı gerçek ortada. 91 yılda un, şeker, yağ üretimini öğrendik fakat nedense helva yapımını beceremiyoruz. Ya malzemeden çalıyoruz ya helvanın dağıtımında başta işçiler olmak üzere dezavantajlı kesimleri unutuyoruz. Kârlarımız hep kanlı, zaferlerimiz hep yenilgi. 9 yıl sonra, Cumhuriyet'in 100. yılını ezenden değil, ezilenden yana bir idareyle kutlayamayacağız herhalde. Mesele iktidar değişimiyle de çözülecek gibi değil. Çünkü kurumsallaşmayı 91 yılda tamamlayamadık. Batı aşısı tutmadı işte. Doğu'nun kadim bilgeliği de yok elimizde. 1.91 yıl daha geçse de Doğu-Batı sentezini yapmış, oyunun kurallarını oturtmuş, iktidarın biri gelip diğeri gittiğinde müesseseleri aynı düzgünlükte çalışan bir ülke olamayacağız. Zaten böyle bir hedefimiz yok ve galiba milli genlerimiz de buna izin vermiyor. İki ileri gidiyorsak muhakkak bir geride kalmamız gerekiyor. Hiç değilse mehder adımlarıyla yürüyebilseydik bu hayatta. Üç adım atıp bir sağımıza selam verseydik, sonra bir üç adım daha ve sola selam bu kez. Bunu yapabilseydik, o selam anlarında çevremizde ne olup bittiğini görürdük. Bu da bizi burnumuzun dikine gitmekten kurtarır, saray yapmaktansa gönül yapmaya karar verirdik. Ne yazık ki hem bu tempoyu hem de Mehtaran'ın piri Hacı Bektaşi Veli'nin öğretisini yitirdik. Oysa saray diye biz velilerin gönlüne derdik eskiden. Onların bulunduğu her mekanın saraya döndüğünü bilirdik.